Akdeniz'de pusulasız. İnsan tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan Sidar Duman. 95.0 açık radyodan herkese merhaba. Ben Duman, Akdeniz'de pusulasız programını sizler için hazırlayıp sunmaya çalışacağım. Göçmen köklerim var. Rusya'dan Girit'e, Bosna'dan Fırat'ın doğusuna kadar geniş bir yelpazede atalarım at koşturmuş. Annem babam bu işi daha da ileri taşıyıp dünyayı tam 26 kez dönmüşler. Ve bu seyahat hastalığını belki bana da bulaştırdılar. Ancak günler ilerledi ve tahmin ediyorum farklı yönlere seyahat etmeye başladıklarından dolayıdır ki sonunda boşandılar. Demek seyahat ederken yönlerimizi iyi ayarlamamız lazım. Okulumu seçmem için bana bir şans verildiğinde hiç tereddütsüz ilk adayım İstanbul'daki büyük adası mektebi olmuştu. Çünkü bu sayede her gün vapura binip mil biriktirmeye daha küçük yaşlardan başlayabilecektim. Yıllar ilerledi, dünyayı nasıl bedava gezerim diye düşündüğümde önüme rehberlik mesleği çıktı. Seyahat maceralarım burada da bitmedi. Sorunlar gittikçe arttı ve ben seyahat etmeye gördüğünüz şekilde başladım. Fakat insanlık nasıl başlamıştı? Çoğumuzun aklına ilk gelen şey tekerlek olmuştur. Tekerlekle insanlar bir yerden bir yere kendilerini ya da yüklerini rahat götürebilirlerdi. Fakat biraz daha detaylı düşünürsek yolların olmadığı yerlerde tekerleğin de fazla bir anlam ifade etmediğini görebiliriz. E Roma'ya kadar da beklenemeyeceğine göre insanlar bir yol bulup seyahat etmeye başlamalılardı. İşte bu sebeple önce nehir uygarlıklarını kurdular. Anadolu'da Fırat ve Dicle arasında kalan Mezopotamya, Mısır'da Nil, daha doğuda da Indus Vadisi medeniyetleri ilk öne çıkanlar oldu. Bu arada sadece Nil'i ayırarak düşünmemizde fayda var. Çünkü diğerlerinde hayvan derilerini şişirdiler ve akıntıyla tek yöne doğru yüklerini ve kendilerini taşıyabildiler. Bu Fırat üzerinde 500 kilometreye kadar varabilen yolları kat etmeleri anlamına geliyordu. Ancak yukarı çıkmaları mümkün olmuyordu. O yüzden bu hayvan derilerini söndürüp develer veya eşeklerle aksi istikamette ilerliyorlardı. Nil'de ise akıntı ve rüzgar farklı yöndeydi. Bu yüzden de sallarına küçük bir yelken eklemek suretiyle denizciliğe başlamış oldular. Bunun doğal sonucu olarak denizde gidebilen ilk gemileri de Mısırlılar yapmış oldular. İşte bence burası bir kırılma noktası olduğu Çünkü yelkenin keşfiyle beraber Yüklerini, mallarını, ticaretlerini, aşklarını Akdeniz'in en ücra köşelerine kadar taşıdılar. Bu noktadan sonra biz de Akdeniz'e 6. kıta demeye başladık. Çünkü burası bir medeniyet merkezi oldu. Akdeniz'e komşu yaşayanlar ortak bir şeyler paylaşmaya başladılar. Tarih boyunca Akdeniz'e sayısız isim verildi. Marenostrum, Mediterranean, 6. kıta, White Sea gibi isimleri sıralamak mümkün. Ticaretin de gelişimiyle yazının keşfi, bizi tarihi çağlara da taşımış oldu. İşte Akdeniz bu özellikleri sayesinde ilklerin de beşiğiydi. Hiçbir ülkenin dışında kalarak yaşamasının mümkün olmadığı küresel ticaret ağları olduğunu düşündüğümüzde çoğumuzun aklına modern toplum öyleri ve sanayi devrimleri gibi güncel kavramlığa gelir. Çin'den bir ürünün kapımıza kadar gelebilmesi yüzyılımıza ait ayrı bir ayrıcalık gibi hissederiz. Halbuki ticaretin ve etkilerinin kökenleri 5000 yıl öncesine uzanır ve Neolitik'ten sonraki en önemli devrimlerden de biridir. Milattan önce 3000 yılına gelindiğinde Akdenizli mucitler bakırla kalayı eriterek alaşımdaki madenlerden çok daha güçlü bir metal olan bronzu keşfettiler. Neydi bu metali çağa adını verecek kadar önemli kılan? Öncelikle askeri açıdan bu yeni metalin kullanımı savaşın seyrini değiştirdi. Bronz kuşamı olan orduların karşısında Bakır kalkanlarla savunma yapmak imkansız hale geldi. Akdeniz medeniyetleri arasında bronz silahlanma yarışı başladı. Dönemin en etkin silahı olan bu metalin üretiminde kullanılan bakına ulaşmak kolaydı. Bugünkü Anadolu'da da, Kıbrıs'ta da, Girit'te de tüm Akdeniz havzasında kolayca bulunabiliyordu. Ancak kalay için tüccarların sıcak yuvalarından çıkıp çok uzun yol kat etmeleri ve insanlık tarihine o ana kadar görülmemiş bir etkileşimin başlatmaları gerekecekti. Nereye mi gitmeleri gerekiyordu? Modern Britanya ya da Afganistan'a gitmeleri gerekiyordu. O güne kadarki nehirlerde başarıyla seyir yapmış olan tekneler ise bu süreçte yeterli değildi. Daha büyük ve daha hızlı tekneler yaptılar. Daha gelişmiş seyir cihazları geliştirdiler. Astronomi ilerledi. Para icat edilmemişti belki doğru ama tokuş buna bağlı olan da hesap tutma yazıyı geliştirdi ve kayıt geleneği başladı. Krallar tüccarların ve malların güvenliğini sağlamak amacıyla diğer medeniyetlerle anlaşmalar yapmaya başlamış, bir diğer de işte uluslararası ilişkiler kavramı doğmuştu. Yine bu dönemde Akdeniz limanları farklı coğrafyalardan gelen tüccarları uzun süreler barındırmaya ve ortak bir Akdeniz kültürüne ev sahipliği yapmaya başlamışlardı. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek isteyenler Mısırlı Venamum adlı tüccarın maceralarını okuyabilirler. Yine bronz çağında Sedir ağacı almaya giden Venamun Mısır'dan ayrıldığı andan itibaren sayısız macera yaşar. Bu bronz çağ maceralarının en ilginci de uğradığı limanlardan birinde tüm parasını çaldırıp ağaçları kralının ve tabi ki tanrısının ricasını öbür saraya ileterek almayı başarmasıdır. Ticaret rotaları üzerindeki bu limanlar ve kentleri çok hızlı şekilde büyüdüler ve tarihin en büyük imparatorlukları da işte bu dönemde doğdu. Modern dünyada da biz bronz çağına baktığımızda tarih öncesi devirlerin bitmiş olduğunu ve tarihin başlamış olduğunu söylemiyor muyuz? Bu noktada kısaca da Ulubur'un batığından bahsetmek istiyorum. Süngerci Mehmet abimiz 1982 yılında Kaş civarında dalarken tesadüf ettiği bakır külçelerin ileride 100 yılın en önemli bilimsel keşiflerinden biri olarak kabul edilecek olan 3300 yaşındaki Ulubur'un batığına ait olduğunu bilmiyordu. George Bass ve ekibi batığa 20 bin üzerinde dalış yaparak çok iyi korunmuş olan kargosunun tamamını bronz çağının sırlarını gün yüzüne çıkartmayı başardılar. Farklı kültürlere ait yüklerle 3.300 yıl öncesinde Akdeniz'de düzenli ticaret yapıldığının ispatlanması kazı sürecince alkeoloji ve bilim dünyasını çok heyecanlandırdı. 15 metre boyunda olduğu düşünülen ve kaşın Uluburun açıklarında battığı için bu isimli anılan gemi kargosunda Miken, Kenan, Kıbrıs, Mısır, Kasit, Asur ve Nübiyeliler gibi en az 7 farklı kültürün ürünlerini barındırıyordu. Günümüz Suriye Filistin kıyılarından başlayıp Kıbrıs'a uğrayan ve oradan Mısır ve Ege'ye kadar devam eden rotası 1700 deniz milinin üzerindeydi. Ve bu seyahat onu dünyanın en eski ticaret gemisi olarak tescillemişti de. önce 1300 yılı için bilinen dünyanın o bölümünden parçalar taşıyan Uluburun gemisi Akdeniz'in uluslararası bir ticaret havuzu olduğunun da kanıtı olmuştu. Mısır savaşçılarının kullandığı yeni moda bir bronz kılıç birkaç yıl içinde İskandinavya'da da görülebiliyordu. Gemide bulunan öküz gölü tipinde 10 bakır külçe ve 1 ton kalay kullanılarak 300 kişilik bir ordu bronz kılıç, kalkan ve miğferlerle donatılabilirdi. Acaba bu gemi Truva'ya yardım etmeye gidiyor olabilir miydi? Dönemin köleselleşmesini anlayabilmek adına aynı tip külçelere Sardunya, Girit, Mora, Kıbrıs, Sicilya, Türkiye, Mısır ve Bulgaristan'da da görüldüğünü söyleyebiliriz. Mısır firavunu Tutankamon'un kayınvalidesi olan Mısır kraliçesi Nefertiti'nin kraliyet mührü de batıktan çıkartılan ilginç parçalar arasındaydı. Ancak Akdeniz'de gelişmiş olan bu ticaret ağı, medeniyetler buluşması, bütünsel ve simbiyoz yapı, aynı Ulu Burun gemisi gibi arkalarında bizlerin bulunması için izler bırakarak tarih sahnesinden çekildiler. Girit, Truva, Anakara Yunanistan, Lüvi, Hitit ve tüm Luhu Akdeniz, diğer bir deyişle Mısır hariç tüm bronz çağ medeniyetleri yaklaşık M.Ö. 1200 yılında yıkıldılar. Halbuki farklı madenlerin alaşımından daha güçlü bir metalin doğması gibi bronz çağ halkları da birleşerek, etkileşerek gelişmişlerdi. O halde bronz çağını bitirip karanlık çağları başlatan bu çöküş nasıl olmuştu? İsterseniz bu soruyu şimdilik bir kenara bırakalım. Ve yine aynı dönemde yıkılmış olan Truva'ya gidip savaşın hikayesine farklı birkaç yorum katmaya çalışalım. Biz hazırlıklarımızı yaparken Fazıl Say da bizler için Truva sonatından aşili çalsın. Evet Truva'ya gitmiş kadar olduk bu sonat sayesinde. Biz de ikinci bölüme başlarken Açık Radyo'da Akdeniz'de Puslasız'da yerlerimizi aldık ve hazırız. hipo kelimesini hiç duydunuz mu? Duyanların çoğuna Atı çağrıştırdığını düşünüyorum. Örneğin hipodrom. Yunanca hipo at, dromos yarış alanı demek. Halbuki hippo kelimesi 4000 yıldır Akdeniz'de kullanılan en yaygın tekne tipinin de genel adıdır. İşte programımızın bu bölümünde de Homeros'u bu gözle tekrar okumaya davetlisiniz. Bakalım Truva atı ile ilgili düşüncelerimiz değişecek mi? Güzellik kavramı tarih boyu göreceli olmuş ve bu sebeple karar aşamasında jürelere ihtiyaç duyulmuştur. Bilinen ilk güzellik yarışması da diğer birçok ilk gibi topraklarımızda yapılmıştır. Şimdi Truva atıyla bunun ne alakası var dediğinizi duyar gibi oluyorum. O yüzden biraz daha mitolojiyi hatırlamakta fayda var. Fitne ve fesat tanrıçası Eris tüm Olimposların katıldığı Peleus ile Tesis'in düğünü için verilen ziyafete davet edilmeyince sinirlenip kalabalık masanın ortasına üzerinde en güzeli için yazan altın bir elma atar. Elmanın Kendisinin olması gerektiğini düşünen üç tanrıça birbirine girince bu işi çözmekte Zeus'a kalır. Seçimi tarafsız ve adil biri yapmalıdır ve günümüzün aksine adalet denince o yıllarda akla önce Anadolu gelmektedir. Truva Prensi Paris, ülkemizin sonunu getirecek kehaneti üzerine doğar doğmaz Truva Sarayı'ndan kovulmuş, kaz dağlarına bırakılmış ve dişi bir ayı tarafından emzirilmiştir. Üç aday tanrıça önüne belirdiğinde, İkisi Paris'e maddi vaatlerde bulunmuş. O ise kendisine dünyanın en büyük aşkını vadeden Kıbrıslı Afrodite'yi hiç düşünmeden en güzel olarak seçip elma ile kendisine vermiştir. Bana sorarsanız ödül olarak beklediği bizzat Afroditin aşkıydı. Gelin görün ki mitolojide işler hiçbir zaman öyle kolay ilerlemiyordu. Vaat edilen aşka ulaşmak için Paris'in başka birinin karısını kaçırması gerekecekti. 10 yıldır Mikene kralı Menelaus'la evli olan Helen... O gece kızını, kocasını ve Yunanistan'ı bırakarak Paris ile birlikte Truva'ya kaçtı. Akalar, Karadeniz ticaret yolları üzerinde stratejik öneme sahip olan Truva'yı almak için bekledikleri bahaneye kavuşmuşlardı. Menelaos ve kardeşi Agamemnon idarelerinde tüm Yunan şehir devletleri birleşerek Helen'i kurtarmak kisvesi altında bin parçalık bir donanma ile Truva'ya doğru yola çıktılar. Kabul gören mitoloji malumunuz. 10 yıl süren kuşatma neticesinde elde bir şey elde edemeyen Yunanlılar, içine saklanmış savaşçılar olan tahtadan bir atı kumsalda bırakarak donanmalarını Adanın arkasına saklamak suretiyle çekilmiş gibi yaparlar. Sahilde buldukları atı tanrıların bir hediyesi olarak kabul edip şehir duvarlarının içine alan Turvalılar, kendilerini bekleyen hazin sondan habersizdirler. Zafer sarhoşu, sarhoşu Turvalıların kutlamalarını bitirip uyumalarını bekleyen Odysseus, ve arkadaşları saklandıkları tahttahttan hattan çıkarak Yunan zaferini, şehrin kapılarını arkadaşlarına açmak suretiyle kısa bir sürede ilan ederler. 10 yıl süren sadece orduların ve halkların değil Olimpos tanrılarının bile taraf olduğu bu savaş bence Yunanlar için bir Pirus zaferinden öteye gidememiştir. Çünkü savaşın sonucu zafer de olsa bu bedeli çok ağır bir zaferdi. Ve bu nedenle anlamını yitirmişti. Ege medeniyetleri de ...kendini bekleyen karanlık çağlara girmişlerdi. Timeo Dananos... ...Ed Dono Ferentes... ...Yunanlara dikkat edin... ...size hediye veriyor bile olsalar... ...bunu ben değil... ...Romalı ünlü şair Virgil... günümüzden 2000 sene önce... ...Truva atı hilesi ile galip gelen Yunanlar için... ...bu aforizmayı... ...Aeneid'de yazdığında... ...Truva Savaşı'nın üzerinden 1300 sene geçmişti. İlyada destanı... ...hemşerimiz Homeros... M.Ö. 750'de onu kaleme alıncaya dek 400 yıldan fazla bir süredir ağızdan ağıza söylenerek canlı tutuluyordu. Bronze Şua hikayelerinin hatta belki çok daha eskilerinin hafızada tutularak şiir, şarkı ve destanlarla nesilden nesile aktarılması Anadolu ozanlık geleneğinin de bu dönemde başlamış olduğunu söylemek için yeterli bir kaynak değil mi? 15.000 satırlık İlyada ve 12.000 satırlık Odyseyusu Batı Edebiyatı'nın başlangıcı olarak kabul edildiğini unutmayalım. Turva Savaşı günümüzde de insanlığın gündemini meşgul ediyor ve muhtemelen en bilinen mitolojik hikaye olma özelliğine sahip görünüyor. Yunan uygarlığının kendisine başlangıç noktası olarak seçmiş olan Batı, bir Anadolu Krallığı olan Turva'nın yenilmesine sürekli atıfta bulunur. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Savaşları'nda kullanılan Birleşik Krallık gemisine Agamemnon adını vermeleri gibi, Turva atını beyaz perdeye taşımaları, okullarda her yaş çocuk için ayrı ayrı anlatmaları gibi. Batının doğuk karşısında kazandığı ilk zafer olarak da düşünülebilir Truva. Kendi aralarında sürekli savaş halinde olan Yunan halkları ortak bir düşman yaratmak suretiyle ilk kez birleşmişlerdir. Şimdi gelelim esas konumuza. Tüm dünyanın ezbere bildiği Truva atı miti için farklı bir bakış mümkün olabilir mi? 360 derece tarih araştırma derneği olarak Urdalık'ı dershanemizde fenikellere ait olduğu düşünülen Hippoi tipolojisindeki Replika teknemizi denize indirmek için son hazırlıkları yapıyorduk. Alman belgesel ekibi heyecanlarını saklayamayacak bir şekilde tersanemizden içeri girdi. Hippoi'nin suya iniş tarihini ve yelken becerilerini konuşmak istiyorlardı. Dünyada başka bir örneği olmayan, tamamen çivilsiz, kavela, zivana geçme yöntemi kullanılarak imal edilmiş olan Hippoi, baş bodoslamasındaki yani teknenin en uç tarafındaki oyma at figürü sebebiyle herkesin dikkatini çekiyordu. Ancak bizi ziyaret eden bu belgeselcilerin ilgilerinin sebebi biraz farklıydı galiba. Daha fazla içlerinde tutamayıp ağızlardaki baklayı çıkardılar. İtalyan deniz arkeoloğu Tiboni'ye göre Truva atı olarak bilinen ve Yunanlıların Truva kumsalına hediye olarak bıraktığı şey aslında at değil bir tekneydi. Hem de bizim inşa etmekte olduğumuz Penike tekmesi olan Hipoi'nin birebir aynısı. İlk duyduğumuzda kulaklarımızı tırmalayan bu düşünce yani Truva atının aslında bir hediye tekne olması önermesi, Homeros'un İlyadası'nı bu göze tekrar taradığımızda bize daha kabul edilebilir göründü. Gerekçelerini sıralayalım, bakalım siz ne düşüneceksiniz. Vestanda anlatıldığı gibi, 30-40 askerin içine saklanması da mümkün. Teknenin orta kısmında altına girilip saklanılabilecek bir güverte yok belki ama, baş ve kıç kısımların altında gizlenmek için uygun alanlar vardı. Buna ek olarak, Dört ayrı ayağı olan büyük bir tahta atı sürükleyip surların içine alabilmek, her yıl düzenli olarak karaya çekilip denize atılan bir tekneye göre çok daha zor olmalıydı. Şehrin kapıları, bahsedilen ölçülerde bir atın içeri alınması için yeterli yüksekliğe sahip değildi. Ancak hipoi türünde bir tekne, kızaklar üzerinde rahatlıkla turvanın kapılarından içeri girebilirdi. Hipoy tekne tipi, tarih boyu, vergi ya da hediye göndermek için kullanılmış bir gemi. Bunu ikonografiden ve tarihi metinlerden biliyoruz. Sadece Fenikeller için değil, tüm bronz çağı medeniyetleri bu tekne tipolojisini benzer gerekçelerle kullanmışlar. Truvalılar da kumsallarında, Yunanların bıraktığı tekneye gördüklerinde bunun bir hediye olarak düşünüp şehirlerin içine almış olabilirlerdi. Hippoi kelimesinin at anlamına geliyor olması 3300 yıldır hikayeyi farklı algıla algılamamıza sebep olmuş olabilir miydi? Yine Homeros, Yunan kahramanı Odysseus'un 10 yıl süren eve dönüş yolculuğunu anlatırken, bu tip teknelerin imalat bilgilerine sayfalar dolusu yarayıyırmıştı. Nasıl ki aykırı fikirler gelişimin öncüsü olabiliyorsa, biz de Tibboni'nin görüşünü saygıyla yaklaştık. Bizden istedikleri, turva belgeseli için teknemizle çekimler yapıp, Anadolu'muzun ozanı Homeros'un İlyada'da da anlattığı Hippoeion'ın aslında at değil, bir tekne olma ihtimalini dünyaya göstermekte. Türkçe'de tarih kelimesini birbirinden tamamen ayrı iki olguyu karşılamak için kullanıyoruz. Birincisi, içinde bulunduğumuz günü belirtmek için, bugünün tarihini atmak gibi. Bir de geçmişi tarif ederken, örneğin Osmanlı tarihi gibi. Belki de bu sebeple tarih bizim kafamızda sabit bir Kur'an. Halbuki birçok dilde bu ayrım keskin bir şekilde yapılmış, tarihçilik mesleği ona göre gelişmiştir. Bana göre de tarih, Hipoy örneğinde de görüldüğü gibi duran değil, Sürekli devinim halinde bir kavram. Bu sebeple tarihe bakışın da gelişimi açık olması gerekiyor. Fikirlerin bilgilere değil, bilgilerin fikirlere yön verebilmesi ümidiyle açık radyoyla kalın. Akdeniz'de pusulasız. İnsan, Tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan Sidar Duman